faydalı kitabı okumaya, şerh etmeye devam ediyoruz. Geçen hafta hangi konuyu almıştık? Kim hatırlıyor? muhabbet konusu. Sevim. Her şeyin üstünde, aziz her şeyden çok allah Teala'yı sevme bahsini aldık. Kim bize sevginin, muhabbetin kısımlarını açıklayabilir? Sevgi kaç ayrılır? Şey. Sevgi şey. üçe şey. ayrılır derseniz, evet bir Fıtri mahabbet. Yani insanın doğal olarak fıtratından gelen bir şekilde sınırları aşmadan, kendisine çizilen sınırları geçmeden sevmesi. Haram olmayan, haram şeyler düşmeden sevmesi. Ne gibi dedik? Mesela Aleyhisselatü Vesselam neyi seviyordu? Bu dünyadan diyor, bana ne sevdirildi? Koku ve güzel koku ve kadın sevdirildi. Diyor. Meşru ölçüler içinde insanın hanımını sevmesi, güzel koku sevmesi. Nedir? Yani fıtri bir sevgidir, bir beyis yoktur. İkinci sevginin kısmı neydi arkadaşlar? Kim hatırlıyor? Merhamet. Merhamet sevgisi yani merhamet olan sevgi. Kimin kime merhamet etmesi gibi? Annenin, Annenin evladına, babanın evladına. Yine bu ikinci sevginin ikinci kısmına giriyor ne sevgisi vardı bir de? Saygı sevgisi. Saygı sevgisi yani çocuğun babasına ne yapması? saygılı Saygı olarak sevmesi. Ona böyle muhabbet beslenesi. <gülüyor> Bu da ikinci kısım geliyordu. Üçüncüsü ne arkadaşlar? <gülüyor> Arkadaşlık, <gülüyor> dostluk sevgisi. <gülüyor> Tabi siz aslında e, muhabbeti ikiye ayırmanız lazımdı. Demeniz lazımdı ki ortak olan muhabbet, müşterek olan muhabbet yani burada sen İnsanı da seviyorsun, babanı seviyorsun, hanımını seviyorsun, dünyadan fıtrı olan şeyler seviyorsun. Bir de ne var? Has olan, hususi, özel bir sevgi var, özel bir muhabbet var. Bu da muhabbetin ikinci kısmı. İlk kısmı üçe ayrılıyor. Müşterek olan muhabbet, söyledik, fıtri muhabbet, e, merhamet muhabbeti, saygı muhabbeti ve dostluk, arkadaşlık muhabbeti. Bir de hususi muhabbet var dedik. Yalnızca Allah'a has kılınması gereken Allah'a yöneltilmesi gereken muhabbet bununla ilgili kim bize bir şeyler söyleyebilir? Ne demiştik bununla ilgili biz? Hatırlıyor musunuz? Ne dedik? Bu muhabbet nedir? Tevhidin ibadetin aslının bu olduğunu söyledik. Hatırlıyor musunuz? Yani bu ne gerektirir? Bu muhabbet kişide neleri doğurması gerekiyor? İbadeti Allah'a has kılmak. Evet. ibadeti yalnızca Allah'a has kılmak zillet ve hulu içinde, boynu bükük bir şekilde Allahu Teala'ya tam bir şekilde itaat etmeyi ve Allahu Teala'yı başkasına her zaman ne yapmayı, takdim etmeyi öncelikle allah Teala'yı düşünmeyi gerekmişlerdir. <gülüyor> yani bir insan bu tarif ile yani sevginin bu tarifini ancak kime yapabilir? Kime tevcih edebilir, yönelendirebilir? Allah-u Teala'yı yönelendirebilir. Eğer bir insan bu tarifin ışığında başkasını seviyor ve sevgide ölçüyü öyle ileri götürerek onun önünde Allah'ın önünde durur gibi boynu bükük bir şekilde duruyor kalbi titriyor mutlak bir şekilde ona itaat ediyor yanlışını doğrusunu aramadan Allah haram mıdır değil midir bunları aramadan itaat ediyor bu sevgisi onu buraya götürüyorsa tam anlamıyla ona itaat ediyorsa bu sevgi nedir arkadaşlar şirk olan, o sahibini şirke düşüren sevgidir. Bunları söyledik, bunları açıkladık. Ee, yani sevginin aslında temelinde ne var? Ee, zillet var, boynu bir küklük var, Allah'ın huzurunda bir vukuf, bir duruş var. Tam bir şekilde ona itaat var. Yani Allah'ı sevdiğini iddia eden insanların ee, allah Teala'nın emirlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledik. allah Teala'nın Yasaklarını sevmemesi gerektiğini, buz etmesini, buz, et, buz etmesi gerektiğini söyledik. Bunların hepsi mahabetin, sevginin Allah-u karşı olması gereken sevginin ilgilendiği konular. Hatta dedik ki bir Arapçada bir şiir var. Dedik ki, لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَا تَعْتَهُ اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُتِعُ İkinci Böyle bir şiirin önemli olan. Diyor ki ''İnnel muhibbe limen yuhibbu muti'u'' Kişi sevdiğini sevdiğine itaat eder. Yani bu böyle bilinir. Eğer Allah-u Teala'yı iddia ediyorsan ona mahabbet destediğini iddia ediyorsan ne yapmalısın? Ona itaat etmelisin. Ona isyan ediyorsan günahları çiğniyorsan, günahlara düşüyorsan Bilmelisin ki senin sevginde bir ne var? Eksiklik var, noksanlık var, problem var. Daha geniş tafsili ile e, sevgi sevgi konusuna, mahabbet konusuna değinmiştik. <gülüyor> on tane e, sebep saymıştık. Kim bu on sebebi yerine getirirse allah Teala'nın mahabbetine nail olur. Bu sevgiyi kendine hisseder. bunlara açıklamıştık. Ayrıntısıyla, <gülüyor> tafsiliyle geçen haftaki dersimize dönebilirsiniz. Bu hafta arkadaşlar kauf konusunu işleyeceğiz. Kauf. Nedir kauf? Korkmak. Bu da bir ibadettir. Kalbi bir ibadettir. Dedik ya biz hani geçen hafta müellif rahimahullah geçen haftadan itibaren bu hafta ve önümüzdeki hafta bize kalbi ibadetleri ne yapacak? Zikredecek, serdedecek, sayacak. İbadetin yalnızca biz beden azalarıyla, organlarıyla yapılan şey olmadığını öğreneceğiz. Yani ibadetin bir türü var ki, kalbe munhasır, kalp ile yapılıyor. Mahabbet gibi, değil mi? geçen hafta açıkladık, korku gibi, korkmak gibi. Sevgi ve korkmak, arkadaşlar ikisi kul nezdinde eşit olması <gülüyor> gereken, kulun ikisinin dengesini çok iyi sağlanması gereken ibadetlerden birisidir, ikisidir. Yani bir taraftan Allah'a duyduğu mahabbet kulu ona itaat etmeye, ona ibadet etmeye, onun sevdiği, onun hoşlandığı şeylerle meşgul olmaya sevk edecek. Sevgi bu taraftan onu bu tür ibadetlere yönlendirirken, teşvik ederken, öbür taraftan korku ise Allah-u Teala'nın sevmediği, hoşlanmadığı şeylerden kulu ne yapacak? Geri çekecek, uzak tutacak. Yani kul ne zaman kalbinde mahabbet ve kauf ibadetini hakkıyla yerine getirirse bir kuş misali gökyüzünde ne yapar? İki kanadını çarparak, çırparak uçar. İkisini ne yapması lazım kulun? <gülüyor> Eşrutması lazım. Yani kul Allah'ın emirlerini yerine getirirken bilmeli ki ve bunu şunun üzerine bina etmeli. Ben Allah'ı seviyorum ve Allah'ın beni sevmesini istiyorum. Kul bir günahla karşılaştığı zaman ne yapmalı? Aynı şekilde bu günahtan korkmalı, sakınmalı. İmam Darimi rivayet ediyor. Adamın birisi Şabi'ye geliyor. İmam Şafiie diyor ki ya alim ya alim Ey alim bana diyor fetva ver. Tamamca mesele ile ilgili bana fetva ver. İmam Şafiie diyor ki el men yekâfullah. Yani alim kimse diyor önce ona fetvasından önce diyor ki şunu hatırlatıyor. Alim men Alim kimdir? Allah'tan Korkandır. O sebeple diyor ki ilim ehli Kafun yani korkmanın en büyük mertebelerinden bir tanesi nedir? Bilerek korkmaktır. Bilerek korkmaktır. Gerçek manada Allah'tan korkan kullar da kimlerdir? Alimlerdir. Âlimler. allah Teala ne diyor? İnnemâ yakşallâhe min ibadihi el ulema. İnnemâ yakşallâh. Allah'tan kullar arasında korkanlar kimlerdir? Alimlerdir. O sebeple arkadaşlar eğer sorarsak, sedersek ki, ki daha önceki üç esas testlerinde de söylemiştik. Havf ile haşyet arasındaki fark nedir? Normalde dilimize ikisi de korku olarak tercüme edilen, aktarılan terim, terimlerdir. Ancak ikisi arasında bir fark var. Nedir? Hatırlıyor musunuz? Haşyet bilerek korkmak. Korktuğun makamın tanıyarak ilim üzere korkmana haşyet deniyor. Dikkat ederseniz Allah zahale ne diyor? İnneme yakşallâhe Allah'tan haşyet duyanlar, Allah'tan korkanlar min ibâdihi el ulema, alimlerdir. Diyorlar ki, alimler birincisi, bilerek ilim üzerine ne yapacaksın? Korkacaksın. İkincisi ise, Kardeşimizin de dediği gibi korktuğun makamın, hasyet duyduğun makamın azametini, büyüklüğünü bilemek korkacaksın. Karşındaki yücel yaratıcı. Yakaladığı zaman kimse ondan kurtulamaz. Azabını kimse geri çeviremez. Böyle düşündüğün zaman o senin o haf denilen korku mertebesi nereye yükselecek, nereye çıkacak? Haşyet. Kaşyet olacak. Havf olacak. Havf kaşyet olacak. Daha yüksek makama çıkacak. Daha yüksek olacak. Bu sebeple İmam Şabi ne diyor? El alimu men yekâfullah. El yani, alim kitapları ezberleyen, sorulduğu zaman fetva veren, ilk akla gelen bu ama asıl alim kimdir? El alimu men yekâfullah. O sebeple arkadaşlar İsa suresindeki 17. ayet var ya, inneme ala Allah لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَهِ Ne diyor Allah Teala Nisa Suresinde? Tevbeyi Allah kabul eder. Kimin tevbelerini Allah kabul eder? لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَهِ Cehaletle, cahillikle, yani bilmeyerek diyelim, bilmeyerek günah işleyenlerin Allah tevbesini kabul eder mi? Bu ayeti böyle mi anlamalıyız? Yoksa, her günah işleyen zaten bir nedir? Cahildir. Şayet cahil olmasaydı, Allah'ın azabının farkında olsaydı, Allah'ın azabından cahil olmasaydı o günahı atmazdı, işlemezdi. Yani tövbenin şartlarından bir tanesi de cahil olmak değil arkadaşlar. Bu ayeti düzgün anlayalım. Yani bu ayetin doğru anlayışı ne? i̇bn Abbas'ın tefsirinde de geldiği gibi Allah-u Teala diyor. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّءَ Sonra tövbenin en قريب cahilce günah işleyen ve günahından hemen dönen. Yani bir insan biliyor ki içki içmek haram. Ve o anda haram olduğunu bilerek içiyor. Bu adama cahil diyebilir miyiz? Normalde diyemeyiz ama tefsire göre deriz bu adam cahil ki Allah'ın azabını o anda kendisine yakın hissetmiyor ki, farkında değil ki, o kadar bilmiyor ki, o günahı ne yapıyor? İşliyor. Bu sebeple, hiçbir alim dememiş, tevbe işaretlerinden bir tanesi de, cahil olarak işlenilen günahlardan ancak tevbe edilebilir. Demiş mi böyle? Hayır. i̇bn Abbas'ın da dediği gibi, her günah işleyen diyor nedir? Cahil. Cahildir. Buradan nere nereden geldik buraya? Korkudan geldik. Eğer bir insan, korku ibadetini kalbinde sürekli canlı tuştaydı. Ne olmazdı? Gaflet halinde, cahalet halinde bunun içinde bulunmazdı. Ve böylece de Allah'a ne yapmazdı? İsyan etmezdi. Bu çok önemli. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hadis Buhari'de Ayşe Radıyallahu Anha anlatıyor. Diyor ki, Ayşe Radıyallahu Anha Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir şeyler yaptı. Ve bunda, bunun yapılmasını insanlara ruhsat verdi. Yapılabilir diye izin verdi insanlara. Bu yaptığı şeyi. Ama diyor bazı insanlar aleyhissalatü vesselamın bu yaptığı şeyi bu yaptığı şeyden uzak durdular. El etek çektiler. Tenezzuh ettiler. Yapmadılar. Aleyhissalatü vesselam bunların bu yaptıkları şeyi duyunca kulağına gelince aleyhissalatü vesselam diyor ki inni la le a'lemuhum billah ben ben yapıyorum bu, bu şeyleri ben bu ümmete rühsat verdim ama duyuyorum ki bazı insanlar bazı topluluklar benim bu yaptığımı ne yapmıyorlar? <gülüyor> ibadet niyetiyle ve ondan uzak durarak yapmıyorlar <gülüyor> diyor ölçüye gelecektirse inni la a'lemuhum billah halbuki ben Allah'ı en çok onların arasında Allah'ı en çok iyi bilenim benim ve eshadduhum haşyeten ve Allah'tan en çok korkanı benim. Ben yapıyorsam bunu en çok korkmama rağmen Allah'ı en iyi bilen ben olmama rağmen ben yapıyorsam kalkıp da bundan sonra birileri ne yapmamalı? Bu niyetle korkarak yahut da ibadet niyetiyle Allah yapımınaşacağını umarak kendi kendine ruhbanlık ortaya koymamalı, uydurmamalı değil mi? Yani bu çok önemli bir ölçü arkadaşlar. Bugün birçok insan var. Aramızda bunu kardeşler örnekleri de var. 15 yıl balık yemeyen kardeşlerimiz var aramızda. Eskiden, eski cahiliye bir tarikata mensupken. Allah'ın helal kıldığı şeyini, şey, bir e, yiyeceği, gıdayı 15 yılına yapmış kendine haram kılmış. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü her zaman aklımızda olsun arkadaşlar. <Sessizlik> Sanki şu anda bize söylüyormuş gibi, o insanlara söylüyormuş gibi. Biz o insanlara şunu dememiz lazım. Size ne oluyor kardeşim? Siz Allah'ı peygamberden daha mı iyi tanıyorsunuz? Siz Allah'tan korkanlar arasında peygamberden evet, Peygamberden daha çok mu korkuyorsunuz? Hayır. Böyle bir ihtimal olmadığına göre e, peygamber aleyhissalatü vesselam denizden çıkan her şeyin ölüsünün denizin ölüsünün helal olduğunu söylemesi tamamen bunun yenilmesinin helal olduğunu söylemesi tamamen. Birisi kalkıp da buradan giderek kendine bir ruhbanlık ortaya atıyorsa onun karşısında söyleyeceğim söz bu arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki اِنِّي لَا أَعْلَمُهُمْ ve وَاَشَدُّهُمْ خَشْيَدًا O zaman arkadaşlar korku, kauf ve haşyet neyle olur? İlimle olur. İlimle olur. Tabi korkunun da sevgi gibi kısımları var. Korkunun kısımları arkadaşlar bir, Havfus sır diyor alimler. Havfus sır. <gülüyor> yani ibadet olan korku. Yalnızca Allah'a karşı beslenmesi gereken korku. Kalpte tezellül, zillet, hulu, boyun büküklüğü, kırılganlık, böyle küçümseme duygularının larıyla birlikte olması gereken bir ibadet. Bu yalnızca Allah'a karşı olması lazım arkadaşlar. Nasıl namaza durduğun zaman iki büklüm duruyorsun, elini önüne bağlamışsın, sağ elini sol eline böyle dua ettiğin zaman, baş başa kaldığın zaman yalnız kaldığın zaman, için titriyor, ellerini açmışsın yalvarıyorsun bir günah işlediysen, günah işlediğinde korktuğun için Allah'tan Allah'a tövbe ederken günahının başlamasını istediğin zaman yalvarıyorsun, gözyaşı döküyorsun ben ettim ya Rabbim, sen beni bağışla diyorsun Bunlar hepsi korkunun bir neyi alameti arkadaşlar, yalnızca kime yapılması lazım? Allah da şimdi kalkıp görüyoruz bunları yani bizatihi hatırlarsanız size söyledik. Umre'de gördüğümüz olayları burada anlattık ilk geldiğimiz hafta. Duymayan arkadaşlar için bir daha iade etmenin bir sakıncası yok. Adam kabrinin önüne geçmiş, mermerin oraya, kıbleyi sırtına almış, arkasına almış. Öyle havf içinde, haşyet içinde, korku içinde, kabre doğru yönelmiş, ellerini açmış, öyle gözyaşı döküyor ki, bakıyorsun ki bir an sonra, bir lahza sonra o korkunun bir ürünü olarak kabre doğru rükü ediyor. Bakıyorsun bir başka bir tanesi kabre ne yapıyor? Secde ediyor. Bunları gördük. Kendi gözlerimizle gördük arkadaşlar. Bir başkası kabre doğru direkt namaz kılıyor. Kabre doğru yönelmişler. Namaz kılıyorlar iki rekat. Böyle kuşu içinde, haşyet içinde, gözyaşı dökerek Allah'ın, yalnızca Allah'ın huzurunda durulması gereken bir duruşta kendilerine uyarılınca iki tane kadın anlattık size kabul edilmişler namaz kılıyorlar bir tanesi namazını bitirmek üzere bitirdi Kendilerini uyarana diyor ki kardeşim diyor işte Yeşil Kubbe gösteriyor Yeşil Kubbe'yi buraya kılıyoruz namazı iki bitti diyor bırak diyor az kaldı diyor bu neyin tezahürü o duruş o ağlama o gözyaşı bunun sene bizim topraklarımızda dünyanın birçok yerinde de görüyorsunuz adam şeyhin huzuruna gidiyor İnanın, şeyhin ayağını öpüyor. Biz bunu kendimiz yine Arafat'ta, Haç'ta gördük. Bizimle beraber olan arkadaşlar da vardı burada. Şu anda bulunan arkadaşlardan bazıları. Bunu bir, bir lafiz ettik. Secde ediyorlar. Şeyhin huzurunda titreme geliyor. Kendilerinin cezbe diye ifade ettikleri şey, titreme geliyor. Korku geliyor. Aman diyor, şeyhim görür. Mesela giderken ben yapmayayım bunu, beni kontrol ediyor diyor. Bunların hepsi, arkadaşlar, veya bunu yaparsam başıma bir bela gelir bak şeyh benim başıma bir musibet gönderir diyor bunların hepsi ibadet olan korkunun türündendir yalnızca Allah'a yapılması gereken kalpte yalnızca Allah için olması gereken ibadetler Kur'an'da bunun çok örnekleri var Hud aleyhisselamın kavmi Hud aleyhisselam onlara davet edince tevhidi anlatınca ibadetin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini söyleyince onlar diyor ki: "Kâlû yâhûdû mâ cîtnâ le beyyine." sen konuşuyorsun, konuşuyorsun ama sen bize bir beyine bir hüdce, bir delil getirmedin. "Ve mâ nahnu bitârikî âlihetinâ an kavlik." Senin sözünden dolayı, sözüne kulak vererek ilahlarımızı yani ibadet Allah'la birlikte ibadet ettiklerimizi bırakacak değiliz diyor. Ama نحن müminiz. Bizler sana iman ediciler, ediciler de değiliz. İman etmeyeceğiz. Bunu bil. Şimdi bu bir itiraz. Bir baş kaldırıç ve bir alay etme. Devamında sebebini de açıklıyorlar. Niye bunu yaptılar? Diyor ki: "Nuh, in نقول إلا اعتراش بعض آلهتنا." Ey Nuh, sana ancak şunu söylüyorum. Bak başka lafta da söylemeyeceğiz sana diyor. Sana tek söylemeyeceğimiz şey, senin bu içinde bulunduğun durumun sebebi seni bazı ilahlarımız ne yaptı? Çarptı. Hem de diyorlar ki illa'terake ba'du bi su. yani sen böyle saçmalıyorsun ya eyhud sen böyle yanlış yanlış konuşuyorsun ya atalarımızın dinine aykırı konuşuyorsun ya bunun tek sebebi seni bazı ilahlarımız fena halde çarptı. Yani korkuyorlar. Şimdi bugün de öyle insanlara diyorsun ki, ''Ya kardeşim ne şeyhi ya bu adam bir sürü bidat işliyor, bir sürü sabah bırak, şirke davet ediyor.'' Aman diyor bak, sakın bir şey söyleme, başına bir şey gelir ha. Çarpılırsın, öyle demiyorlar mı? Bu neyin göstergesi, bu neyin arkadaşlar semelesi? Korku, havf, hayşe. Allah için olması gereken bu ibadet, o şeyhe havale edilince, o şeyhe yönlendirilince, ona yapılınca ne oluyor? Ne oluyor? karşılığında bu korku oluyor. Bak, tarih tekrar eder ya. Ne diyor? İlla atarak bazı alhetenâ bisu. Seni bazı ilahlarımız çarptığı put. Kâl inni eşhedullâh Hud ne diyor? Tevhid erbabı, tevhid erli. İnni eşhedullâh. Ve eşhedü. Allah şahit koşuyorum. Ve sizler de şahit olun ki enni berîun mimma tüşrikûn. Ben sizlerin Allah'a ortak koştuğunuz o şeylerden Vereyim. vereyim. Ne korkmaz, ne çarpmaz. Ne zarar verebilir Ben onlardan vereyim. Aleyküm Bu sebeple arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> ibadetin e, korkunun bu türü yalnızca kime yapılır? Allah-u Teala'ya yapılır. Kalpte ancak bu korku olmalı. Bunun dışında kalpte bu manada, ibadet manasında korkunun bir yeri yoktur, olamaz. Korkunun bir ikinci kısmı var. el et ettabiiyi Ne demek El-Khavf-Ettabii'yi? Doğal korku. Kim var ki buradan bir fare geçer o. Ama yazıplar. Kimisi ki aslan geçer o zaman yazıplar. Arkasından işte, ya, virusu, yani korkar. Fıtri korku. <gülüyor> Bu da nedir arkadaşlar? Fıtri korkudur. Musa aleyhisselam biliyorsunuz Mısır'dan kaçarken nasıl korkuyla kaçıyor? Fıtri korkuyla ne diyor? Fekaraca minhâ haifen yeterakkabı. Musa aleyhisselam nasıl kaçtı Mısır'dan? Göz kolaçan ederek çevresine bakarak, sahada sonuna bakarak kaçtı. Fakar <gülüyor> acemin her korkarım. Bu korkuları sıkıntı yok. Ya yani sen gök güreler önüne düşer korkarsın, aslan geçer köpek geçer dedi. Kimileri fareden korkar, kendinden korkar. Onlar tabii korkulardır. Ancak bu tabii korku eğer harama taşıyorsa seni, o zaman nedir bu? Bu da haramdır. Haram taşıyorsa bu da ne olur? Haram olur. Şimdi Allāh ﷻ bizlere fazla ayetler zikretmiş. Bu ayetlere gelmeden önce şuna da değinelim. Bu ibadet olan korkunun çeşitleri var. Yani bizden nelerden korkmalıyız? En başta korkmamız gereken kimdir arkadaşlar? Haşet duymamız gereken. Allah Teala'nın Allah Teala'dan ne yapacağız? Sakınacağız. Korkacağız. Aleyhissalatu vesselamun dediği gibi inni le a'lemuhum billah ve eshadhum hasyetan. Ben de insanların onların en çok Allah'ı bileniyim ve hasyet konusunda, korku konusunda en çok bu korkuya sahip olan benim. Allah Teala'dan korkacağız. Diyor ki Elimehli. Sonra arkadaşlar günahlardan korkacağız. Yapmış olduğumuz günahlar bizi rahatsız edecek. Bizi sıkıntıya sokacak. Uykumuzu kaçıracak. Falanca tarihte şöyle bir günah işlemişti. Allah affetsin, affettim acaba? Estağfurullah, estağfur. diyerek sürekli ne yapacaksın arkadaşlar? Sürekli istihbardan olacaksın. Aleyhisselatü vesselam bir gencin yanına giriyor. Ölüm döşeğinde bu genç. Aleyhisselatü Vesselam soruyor, nasıl buluyorsun kendini? Kendini nasıl hissediyorsun? Keyfe tecidduk ediyor. Kendini nasıl hissediyorsun? Genç diyor ki, İnni le'erjullâh Allah'tan ümit varım. Allah'tan ümit varım. Umudumu kesmeyin. Ve ekhâfu zunûbi. Ama günahlarımdan da korku içindeyim. Günahlarımdan da ne? Korku <gülüyor> içindeyim. <gülüyor> Yani bundan insan korkmalı arkadaşlar, günahlardan kork, işlediği günahlardan korkmalı. Üçüncüsü, korkmamız gereken üçüncü konu, yapmış olduğumuz iyiliklerin kabul olmamasından korkmak. Bazılarında şöyle anlayış var. Yani bu Ramazan'da da itikafa girdik, 30 gün oruç tuttuk, teravi kıldık, üç beş sanatim yaptık, tamam. Allah Teala'nın sanki buna ihtiyacı varmış gibi düşünerek. Baş. Halbuki bunları yaptıktan sonra kullanacak yapacak? Bunların kabul olmama ihtimalini aklına getirerek korkacak. Diyor ki allah Teala Teala وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا اَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ Vermekte oldukları Allah tarafından kendilerine verilen o vergiler, o atalar, kendilerine verilen o nimetleri verirken korkarlar. Nasıl geliyor bunun tefsirinde? Aşağıda yalan ne diyor? Kabul olmamasından korkarlar. Yani sen Allah mal vermiş, büyük vermiş, zenginlik vermiş. He ee, Sen de veriyorsun, ona veriyorsun, ona veriyorsun ve rahat. Yardım ediyorsun ya. Halbuki şu korkuyu aklından çıkarmayacaksın arkadaş. Bu Allah kabul etmeyebilir. Belki buna ben riyah karıştırıyorum. Belki bunun içinde haram var. Belki bunun da boş. Korkusu ne olacak? Her zaman seninle beraber olacak. <gülüyor> Dördüncüsü arkadaşlar, günaha düşme, düşme korkusu. Günaha düşme korkusu. Yani günaha düşmekten insan korkması lazım. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselam dua ediyor ya, Allahümme inni yaudu bike en uçike bike ve ene a'lem. Giderek Şirk koştuysam Allah'ım sen bunu benden ne affet bağışla senden <gülüyor> sana sığınıyorum Dilerek sana şirk koşmaktan <gülüyor> ve estağfiruke kebim ala alem bilmediğim günahlardan da sana Sığın. sığınıyorum istighfar ediyorum sığınacak kul Allah'tan Teala'ya. bu hali muallak olarak taalik olarak rivayet edildi ki tabiinler bir tanesi. İbn-i olması lazım. Sahabeden otuz tanesine yetiştim. Sahabeden otuz tanesini gördüm. Hepsi kendi adına nifak, münafık olmaktan, nifak taşımaktan korkuyordu diyor. Otuz tane sahabeye yetiştim, gördüm. Hepsinde ne korkusu vardı diyor. Münafık olma korkusu. Özellikleri biliyorlar. Ve kendilerinden korkuyorlar. Allah-u diyor ya mesela la, cemaate... Gelmeyeni biz diyor ne olarak gördük Camide, cemaate gelmeyeni. Ma'lumun nifak. Nifakı apaçık bilinen insanlar olarak gördük diyor. Cemaate, camiye gitmeyen adam. Ben diyor bizlerden birisinin koluna iki tane adamın girerek ayaklarını sürüye sürüye, sürüye cemaate geldiğini gördüm diyor. Görürdüm. Biz böyle gördük insanlar diyor. Onun için kişi arkadaşlar korkacak. Günaha düşmekten, nifaka düşmekten, masiyete düşmekten, şirke düşmekten korkacak bu hemmi taşıyacak doğalce. En sonuncu olarak da kişinin suul hatime denilen bu dünyadan kötü sonuçla ayrılmaktan korkması. Allah'a sığınırım. Allah ya Rabbi kemini suul hatime. Bu dünyadan kötü bir şekilde ayrılmaktan sana sığınırım. Yani insanlar var ki Allah Teala onları Onların canını mahsiyet üzerineyken, günah üzereyken, günahlar tamamlanır. Haydi rivayette ne diyor? İnmel a'malu bil khawatim. Ameller neye göredir? İnmel a'malu dinyaetmedir. İnmel a'malu bil khawatim. Sonuçlarına göredir. Nasıl sonlandırılıyorsa aynı ona göredir. Sen bu dünyadan nasıl ayrılıyorsan, hangi amellerle ayrılıyorsan Hangi amel üzerine Allah senin canına oluyorsa öyle haşır, öyle haşır olacaksın. Nice insanlar var Mescid-i Nebevi'de secdedeyken ölüyor. Nice insanlar var Mescid-i namazı beklerken safta ölüyor. Nice insanlar da var ki at yarışı kuyruğuna girmiş maç seyrederken zida ederken veya herhangi bir günahı işlerken bu sebeple insanın bundan da korkması lazım. yani korku denince Bunlar aklımıza gelecek arkadaşlar. Bu da yalın. Ben de Allah'tan korkuyorum. Diyerek değil. Peki, yani bizlerdeki Allah korkusu nasıl artar? Allah korkusunu nasıl arttırabiliriz? Neler yapmamız lazım ki bu saymış olduğumuz mertebeye erelim. İyiyim. Öncelikle arkadaşlar Allah'ın Allah kudretini, makamını, isim ve sıfatlarını sürekli ne yapacağız? Düşüneceğiz, tefekkür edeceğiz. Allah Teala'nın izzet sıfatına. Biz bunları vasiteler derslerinde açıklamıştık hatırlarsınız. Hay, diri. Kadir. Her şeye gücü yeten. Değil mi? Gazap. <gülüyor> Allah'ın var. Kazabı var. Değil mi? Allah Teala'nın gazap etmesi var, gazap etmesi var. Bunun gibi sıfatlarını düşüneceksiniz siz Allah Teala'nın sıfatları düşünerek korkacaksınız. Allah Teala cehenneme ayağını koyar. Cehennem ne var? Birbiri içine girer bir hadise. Böyle allah Teala'nın azametini zikredildiği hadisleri düşüneceğiz. Ayetleri düşüneceğiz. Ve bunları tefekkür edeceğiz. İkinci olarak diyorlar ki tehdit zikredilen allah Teala'nın günahkarları, şirk sahiplerini müşrikleri tehdit ettiği ayetleri ne yapacağız? Düşüneceğiz, tefekkür edeceğiz. Okuyacağız ki bizde ne olsun o korku kavf Meydana aleyhisselatü Vesselam Hud Suresi ve Hud'dan sonra gelen sureler beni ne yaptı diyor. Hud ve kardeşleri diyor. Beni ne yaptı? Saçlarımı arttı diyor. Beni saçlarımı arttı. Festaqim kema umirti ayetini okuyunca vesselam, sana emrolunduğun gibi dost doğru ol. ayetini okuyunca saçları ağrı Bu ayetleri okuyacağız arkadaşlar. Tefekkür edeceğiz. Üçüncü olarak insan taksiratını düşüneceğiz eksikliklerini düşünecek. Yani ne kadar eksik olduğunu düşünürse o kadar ibadeti yönelir. Ama hamdolsun. Tevhidi öğrendik. Tevhid ehliz inşallah diyerek kendini sürekli reca tarafını ağır bastırırsa bakarsın ki şevval geçmiştir, şevval edici yok. gelmiştir, gelmiştir 10 yıldan alacağım. Gece namazları yok. Hatimle Kur'an yok. Sabah namazında cemaate gitmek yok. Alıp Kur'an okumak evde ilim Okumak insanlara bir şeyler davet etmek yok. Niye? Çünkü taksiratını düşünüyor. Ama Aleyhisselatü Vesselam dizleri ne kadar namaz kılıyor? Çünkü sonuçta kul olduğunu biliyor. Ayşe ne diyor? Efale akoonu abden şukura. Ayşe radıyallahu <gülüyor> aynahu ona sorunca ya yani nedir bu? Dizlerin şişiyor. Sen gelmiş gitmiş neharafunludur olan <gülüyor> niye? Efale akoonu abden kul. Şükreden bir kul oluyor. Yani sonuçta kul nedir arkadaşlar? Allah karşı. Ne kadar ibadet etsen O'nun nimeti ne yapamaz? Hamdını ifa edemez. Son olarak da allah Teala'nın kevni ayetlerini düşünmek. Yani depremler, ay tutulması, güneş tutulması gibi allah Teala'nın kevni olarak göndermiş olduğu ayetleri ne yapmak? Düşünmek, tefekkür etmek. Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz ay tutulunca, güneş tutulunca, şey tutulunca ne diyor onunla ilgili olarak, ay ve güneş tutulması ile ilgili olarak yukavvifullahu bihime ibadehu. Allah bu ay tutulması ile ve güneş tutulması ile kullarını ne yapmakta? Korkutmakta. Çünkü olağanüstü bir şey var yani. Günün ortası öğlenin ortası, hava sıcakken günlük güneşlikken bir de bakıyorsunuz ki olağanüstü bir şeyler oluyor. Ve dünya ne yapıyor? Kan Şimdi günümüzde insanlar bunu ne yapıyor? Vallahi. Festivallerle, konserlerle, eğlencelerle kutluyor. Niye korkmuyorlar? Kutlu. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ne? Kırkarsın Kırkarsın namaz kılmak. O tutulma bitene dek namaz kılmak. Sünnet olan mı? İşte bunları düşünürsek ne yaparız? Allah'a karşı olan kavukumuzu, haşyetimizi arttırırız. Şimdi konuyla ilgili müellif rahimehullah'ın zikretmiş olduğu delillere gelelim. Müellif rahimehullah Allah Teala'nın şu ayetini zikretti bize. Ali İmran suresindeki geçen bunu biz bu ayeti e, Riyadus Salihin dersimizde açıklamıştık. Ellezîne qāla lehumu'n-nâsu Hani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ve ashabına şöyle bir haber gelmişti. İnsanlar sizin için bir araya geliyorlar. Toplanıyorlar. uhum, Haydi onlardan kork, Onlardan korkun, onlardan sakının. Tabi iman sahibi insanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olan, beraberinde olan ashabı böyle bir haber gelince düşmanların kendileri aleyhine toplandığını onlar için bir araya geldiğini duyunca ve korkutulunca ürkütülünce karşılık olarak onların arkadaşlar imanı artıyor. فَزَالَهُمْ imanın Allah sana onun imanı art böyle bir haber alınca وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيرُ ve ne dediler? Allah bize yeter. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ne güzel tevekkül edilendir. Böyle demelerine karşılık bu orduların kendileri için, grupların, ahzabın kendileri için toplanması akabinde hiçbir zarar görmeden ne yapıyorlar? فَنْقَالَبُوا بِنِعْمَةٍ min اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ su. Kendilerine hiçbir kötülük, baş ağrıtıcı, sıkıntı verici bir şey dokunmadan Allah'ın fazlı keremiyle nimetiyle tekrardan diyor. Ne yaptılar? Irklarına, Medine'ye geri döndüler. Peygamber ve ashamı. Onlara korkun denildi ama onlar ne yapmadı? Korkmadı. Ve attabağû rızvâna Allah, Allah'ın rızvanına, rızasına tabi oldular, uyular Allah fazlı keremi bol olandır. Sonra Allah Teala devamla anlatıyor ki diyor ki inne ma zalikumu şeytan işte bu şeytandır. Yukawifu awliyahu diye tefsir ehli sizleri ey müminler şeytan kendi dostlarından evliyalarından ne var? Korkutur. Sizleri korkutur. Ama Allah Teala devamla ne diyor? Fe la takhafuhum fe Onların, şeytanın evliyalarından, dostlarından ne yapmayın? Korkma, korkma. Korkmayın. Ve kâfûni. Kimden korkun? Benden korkun, Benden korkun diyor allah Teala. Evinden açıkladık Allah'tan nasıl korkun. Karşiyet. İki kanat olacak arkadaşlar. Kuşun iki kanadı gibi. Bir tarafta korku, bir tarafta korku, bir tarafta reca, umut. Aleyhisselatü Vesselam'ın ölüm düşeğinde yataktaki gence sorduğunda kendini nasıl hissediyorsun dediğinde On dediği gibi la ercullah inni le ercullah bu akşam dedim. Allah'ta bir umudum. Kıtalarımdan ne yapıyorum? Korku. Ama Allah'ın rahmetinden ne ben halledene. Öldük işte. Ama ve hafunni diyor ki Allah Teala benden korkun. Bırakın onlardan korkmayın. Eğer siz mümininseniz, siz müminlerden iseniz, müminler ta kendilerindenseniz benden korkun i̇bn Kâim Râhîm allah şöyle diyor: "Tamın keydi adu illa Allah'ın düşmanı olan şeytanın diyor, insanlara kurmuş olduğu bir hileden bir hilenin biri de şudur. Çünkü o sürekli ne yapar? Hileler kurar kullara. Kimi zaman kulları, kulların umudini Allah'tan kesmelerine iter. Kimi zaman kulu tamamen Allah'ın umudine dayanmış hale getirir. Bakmışsın ki kul hiçbir salih amel işleyemiyor. Bir tanesi ne arkadaşlar? Şeytanın insanları kendi dostlarından, evliyalarından ne yapması, korkutması. İllehu yukavviful mu'minine min cundihî ve diyor ki i̇bn şeytan kalkar insanların müminleri müminleri ordusundan ve ona tabi olanlardan korkutur. korkutur. لِأَلَّا يُجَاهِدُهُمْ Bunun için yapar, insanlar onunla Şeytanla ve şeytanın dostlarıyla mücadele etmesin diye yapar. <gülüyor> Emri bil mağrufta bulunmasınlar diye bunu yapar şeytan. Ve lehyi anil munkerde bulunmasın diye yapar. Yani seni korkutur sürekli. Sen şimdi bu hatayı söyleyeceksin ama bu adama işte bu adamın yaptığının şirk olduğunu söyleyeceksin ama bu adamın yaptığının dünya olduğunu söyleyeceksin ama yani başına bela gelecek. musibet gelecek diye Senin şeytan sürekli ne yapar? Korkutur. Diyor ki İbnül Kayyem Rahimahullah ve akbara teala enne hâza min keyfi şeytân ve takvîfihîn. İşte Allah-u Teala bu ayette diyor, bu yapılanların bu kurulan düzenin şeytanın düzeni olduğunu, şeytanın hilesi olduğunu bize ne yapıyor bu ayette? <gülüyor> Açıklıyor. Şeytan korkutuyor. Korkutmaya çalışıyor. Ama diyor İbnül Kayyem Rahimahullah, allah Teala bizlere ne yaptı? Nehyetti. Ve <gülüyor> hana enne khâf ve enne khâfemûn. Bizleri onlardan korkma konusunda allah Teala yasakladı. Korkmayın dedi. Allah'a tevekkül edin. Korkunuz ancak Allah'tan olsun. Devamla bizim açıklamış olduğumuz manayı açıklıyor. Müfessir ehlinin ne dediğini söylüyor. Ancak şu, şunu söylüyor. Diyor ki فَكُلَّمَا قَوْيَ abdi الْعَبْدِ زَالَ خَوْفُ اَوْرِيَ الْشَيْطَانِ min kalbihi". Bu çok önemli bir sözü arkadaşlar. Kulun kalbinde İman her arttığında, kalpteki iman her güçlendiğinde kalpte bulunan şeytanın evliyalarından ve şeytanın kendisinden korkma duygusu hissi bir o kadar azalıyor yok olur bir arada bulunmaz. Bunu hissediyorsunuz zaten arkadaşlar. Sabah akşam zikirlerini yaptığın zaman, Kur'an okuduğun zaman, tevhidi öğrendiğin zaman, ibadetin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini bildiğin zaman gümbür gümbür sabah namazından önce kalkıyorsun. Diyorsun bugün Pazartesi oruç tutayım. Diyorsun ya ne zarar ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne diyor? Bana ne zarar verebilirsiniz ki? ne yani diyor hapse atsanız, zindana koysanız o benim için nedir? ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Beni öldürseniz, atsanız, bu benim için şahadettir. Yani bana ne zarar verebilirsiniz ki? Her halükarda kardayım, <gülüyor> korkmuyorum. Ne yapabilirsiniz? İşte İbn-i Kayyumrahim'e onu söylüyor. Tam tersini de aktoruyor bize. Ve kullemâ zaufa îmânuhu qawiya kaufuhu minuhu Kalpte iman. her zayıfladığında, her azaldığında bir de bakarsın ki Şeytan ve Şeytanın vesveselerinden korku artmaya başlar. Dün olmayan korkular başlamış. Bakın birçok sokakta gezen insanların vesveselerine bakın. Komik komik vesveselerde bulunan insanlar var. Acaba hasta mıyım? Şeytan ha böyle fısıldıyor. Ya hasta olsan ne olur? Ya Allah takdir ettiyse bunu, bundan öleceksen Senin bundan kaçacak bir durumun yok. Çocuğuma bir şey mi olacak? Hasta mı olacak? Acaba yarın aç mı kalacağım? Param etmeyecek mi? Bu gibi korkulaşıyor değil mi arkadaşlar? Neden? Çünkü iman azaldıkça Allah'tan korku azalır. O korku korkulacak başka yerler olur. İkinci ayete geçiyoruz. Müellif rahimehullah ikinci ayette bize Allah Teala'nın şu buyruğunu zikrediyor. Diyor ki Allah Teala innema <gülüyor> ya'muru Allah Allah'ın mescitlerini şunlar diyor evet. imar eder. Mescitleri imar etmek genelde hutbelerde duyuyoruz cami yardımı yapılırken para toplamak için bu ayak Halbuki mescitleri imar etmek mescitleri yaşatmak iki türlü olur. Hem maddi olarak katkıda bulunursun, mescit yaparsın mescitin bakılmasına yardım edersin, orayı imar etmiş olursun. Ama bundan daha önemlisi olan bir mescidi imar etmek var. Orada ne yapmak? Namaz kılmak. Orada Kur'an okumak. Orada ilim talep etmek. Orada zikir çekmek. Anlıyor musunuz? Mescidi imar etmek bu şekilde. Allah Teala diyor ki: "İnnema ya'muru mesacidi Allah'ı man amene billahi vel Kimler mescitleri imar eder? Allah'a iman edenler ve ahirete iman edenler. Alimler diyor ki, bu da ahireti öncelikle zikretmesinin sebebi diyorlar tefsir alimleri. Şundan dolayı. Çünkü ahiret hatırladıkça insan nereye doğru yönelir? Amellere doğru yönelir. ameller işlemeye başlar. Çünkü dünya fani. Biliyorsun ve <gülüyor> akam onlar ki namazlarını kılarlar zekatlarını verirler başka bir özellikleri vel <gülüyor> yemh Allah'tan başka kimseden namazlar kopmazlar fa buradaki asa İbn Abbas rahimehu radiyallahu anhuma diyor ki asa normalde Arapçada umulur ki manasına gelir umulur ki Ama diyor Allah söylediği zaman diyorlar bu nedir olacak yani kes Diyor ki İbn Abbas rahimehullah ve kullu asa fil Kur'an fehiye vacibe. Kur'an'da geçen diyor Allah Teala her asa vacip olan, gerekli olan asadır. Yani asa ulaike en yekunu minel muhtedin böyle Allah'tan korkarak, ahiretten korkarak namaz kılıp zekat vererek mescitleri imar edenler var ya onlar Allah'ı onlar ki gerçekten hidayete erdirilmiş olacaklar manasında diyor buradaki umur ki değil diyor, Allah onları ne yapacak? Hidayete kaldirecek. Tabii mescitlere bağlı kalmak, mescitleri imar etmek arkadaşlar çok faziletli bir amel. Yani böyle sadece, sadece namaz vakitlerinde değil, namazdan yarım saat önce gelir mescide. Al oku, günlük Kur'an zikrini oku. Hiç kere estağfurullah de, namazı bekle. Gök Aleyhisselatü Vesselam Ne demek bu? Şayet bir adamı görüyorsunuz sürekli camide cami kuşu olmuşlar. Yani bizde genelde ne vardır? Ev kuşu değil mi? Evden çıkmaz insanlar. Ya vesselam, bir insanı gördünüz camilere gidip geliyor. Camilerde sürekli çıkmak istemiyor. Feshidu Lehu Bil İman. Onun diyor ona imanla şahitlik edin. O iman sahibi bir adam akşam namazı yarım saat kalmış. Ya diyor şimdi yola çıkmayın. gireyim diyor. Ama şimdi ne abi diyor? 5 dakika kalmış namazla çıkalım yolda kılarız. Yolda bir yerde yetişiriz değil mi? Halbuki öyle ilerle. Yokmuşun yolda kaçırmışsın namazı. Diğer ayetlerde diyor ki Allah Teala müellif rahmet olan zikrettiği. Minen nas men yekulu amennâ billah. İnsanlardan bazıları vardır ki Allah'a iman ettik derler. Biz i̇man sahibi ezderler. Fe <gülüyor> iza <gülüyor> uziya fillah Allah uğruna, Allah yolunda <gülüyor> eziyet gördüğünde diyor ki Allah ait, eziyet gördüğünde "Caale <gülüyor> fitneten insanların ona yapmış olduğu fitneyi, insanların ona yapmış olduğu sıkıntıyı Allah'ın azabı gibi sayar. Aç yani. Şikayetçi olur sürekli. İnsanlardan başlar korunmaya. insanların yap yapacağı zarar verebileceği şeyleri öyle büyütür büyütür ki onu ne Mesabesine çıkartır? Allah'ın azabı gibi. Ancak aynı o kadar ne yapar? O kadar korkar insanlar. Allah Allah başka bir ayette bu insanları şöyle bahsediyor. Eminen nas men ya'budullah ala harf. Eminen nas men ya'budullah ala harf. Harf demek Arapçada kenar demek, kıyı, uç. İnsanlardan bazıları vardır ki diyor Allah'ım ucundan ibadet eder, kıyıdan. Tam öylesin herde. Tam ucundan ibadet eder zaten. Fain asabahu hayrun etmenne. Fain asabahu hayrun etmenne bih. Hikmet adam diyor bir hayır dokunursa böyle bir bolluk, bir zenginlik her şey yolda giderse diyor. Etmenne Kendini çok huzurda hisseder. Ve in asabathu fitnetun başta bir bela geldiğinde diyor. Allah onu bir sınavda şöyle salladığında inqalabe ala vecihi. Yüzü gerisine döner. Gerisin gerisine döner kenarda ya tak onun ibadeti kıyılar tam köşede devamlı diyor ki bu adamlar khasiret dunya ve ahira Allah-u Teala bununla alakalı diyor ki böyle olan adam khasiret dunya ve ahira dünyayı da kaybetmiştir <gülüyor> ahirette. ahirette kaybetmiştir zâleke huvel khusrânul mubîd diyor ki Allah-u Teala işte gerçek kayıp gerçek husran da budur yani i̇nsanın hüsrana uğraması dediğimde aklınıza gidecek bu arkadaşlar. Allah'a böyle kıydan, ucundan, kenarından ibadet etmek, biraz korktuğunda, biraz fitne, biraz musibet, bela geldiğinde ondan korkmak. Hatta ondan öyle korkmak ki onu Allah'ın azabı gibi, azabı görür gibi görerek, bakmışsin ki adam her şeye el etek çekmiş. Davet yok, eğitim yok, ilim yok. Peygamberler fitneye ve belaya en şiddetli uğrayan insanlar peygamberler. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Eşeddün nâsi belaen el-enbiya. Başlarına imtihanın en ağır olarak geldiği, imtihanın en çetin geldiği insanlar kimler? Peygamberler. Sonra fel emselu fel-emfel. Sonra onlara en çok benzerler, en çok benzerler. Yani bir insan Aleyhisselatü Vesselam hadis ya insanı görüyorsun diyor. İsyan etmesine rağmen, günah işlemesine rağmen, Allah ona hala veriyorsa, hala nimetler tıkırında gidiyorsa, her şey yolundaysa, diyor ki Allah Resulü bilin ki bu nedir? İstidraç. Ne demek o istidraç? Yani allah Teala onun içinde bulunduğu küfrü, onun içinde bulunduğu fıskı, içinde bulunduğu günahı ona güzel göstererek onu derece derece helaka ne yapıyor? Götürüyor. Gözlerini onun ne yapıyor? Görmesinden engelliyor. Şimdi nasıl görsün ki? Yani günah işliyor. Ve hala her şey yolunda. İşleri süper. Sağlık sıhhat yerinde. Görebilir mi? Bu diyor istidraçtır. O yüzden arkadaşlar bu konuda çok dikkat etmeliyiz. Sonra burada müellif Rahimahullah bizlere bir hadis naklediyor. Ancak bu zayıf. Ama manası doğru bir e, hadis. Diyor ki, اِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينَ اَنْ تُرْضِيَنْ نَاسَ Geçen Salih'in şerhinde açıkladık. Tevekkül ve yakin. Hangi manaya gelir? Dedik ki, yakin imanın en üst mertebederinden bir mertebedir. Hatta dedik ki, tevekkül de yakinin neydir? Bir Semer. semeresidir. Diyor ki bu eserde, hadiste insanın diyor yakinini yani imanının zayıf olmasının bir alameti Allah'ı kızdırma pahasına, Allah'ı öfkelendirme pahasına insanların rızasını yapmak, gözetmektir. Yani insanların rızasını gözetiyorsun. Allah'ın Allah kızması önemli değil. İnsanlar o konuda senden razı olsun gerisi boş gibi düşünüyorsun. İtikadınla, amelinle, duruşunla, davranışınla, senin için önde olan, önce olan şey ne? İnsanların senden razı olmasa. Hasan el Basri'den, ne oluyorsan nakledir diyor. Diyor ki emri bil maruf ve nehyanil münker bizlerin diyor, etrafında bir dost bırakmadı bizleri. Emri bil maruf ve nehyanil münker bizlere ne bırakmadı? Dost bırakmaz. Adamı görüyorsun. Diyorsun bak kardeşim yaptığın yanlış. Bana göre falan değil. Allah'ın kitabına göre. Sünnete göre yanlış. Dikkat et diyorsun. Veya senden bir şey istiyor. Arkadaşın, dostun, kardeşin. Biliyorsun ki Allah bunu ne yapacak? Gazap edecek. Sevmiyor Allah bunu. Hoşluk değil. Ama sen ne yapıyorsun? Onun gönlünü razı etmek için bunu yapıyorsun. İşte bu eserde de deniyor ki bu yakinin zayıflığını gösteriyor. La ve entahmedehum ala rizqillah. Allah'ın sana vermiş olduğu rızka karşılık olarak Allah'a şükür değil de kime şükrediyorsun? Kime hamle diyorsun? İnsanlara. Mi? Yani bu rızkı veren asıl kim arkadaşlar? Allah. Allah bütün örneklerden üstündür. Meselelerden üstündür. Diyor ki alimlerden bir tanesi. Sen diyor çocuğuna bir şey versen, para versen veyahutta bir yiyecek varsan de sen desen ki şunu al falanca diye şey götür. Şimdi o götürdüğü kimse. Çocuğa mı teşekkür etmeliyse onu çocuk gönderen'e mi? Çocukla gönderen. çocukla gönderen. elbette insan o aracıya da teşekkür edeceksin. Ancak bu asıl nimetin sahibi olan Allah Teala'ya ne yapacaksın? Hamdedeceksin. Şükredeceksin. Ve entezummuhum ala ma ma lem yetikallah. Ve Allah'ın vermediği, sana nasip etmediği şeylerde de insanları zemmetmeyeceksin. Veya insanları zemmetmen senin yakininin, imanının bir zafiyetidir. Ne demek bu? Allah sana bir şey nasip etmemiş. O konuda başarısız olmuşsun. Ama hala üstüne üstüne ne yapıyorsun? Sebepleri suçluyorsun. Ya düşün sen böyle yaptın, sen şöyle oldu, sen olmasaydın, sen varsın diye oldu. Halbuki bunu sana ne yapmamış? allah Teala vermemiş. اِنَّ رِزْقَ اللّٰهِ لَا يَجُرُّهُ حِرْسُ حَرِيْسُ وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِيْهِ Yani bir malın peşinde, Allah'ın rızkı peşinde koşan insanın o kadar hırslı olması o insanın kendini, cekasını paçasını yırtması o nimeti o insana ne yapmaz? Getirmez. allah Teala takdir etmediyse. Bunu böyle bileceksin. وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِيْهِ Veyahut da bir insanın hoş görmemesi, bir insanın onu istememesi, o rızkın gelmesine ne olmaz? Engel olmaz. Allah diledikten sonra onun önüne geçecek yoktur. Allah Teala diyor ya مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلْنَّاسِ مِنْ Allah Teala'nın insanlara açmış olduğu, göndermiş olduğu rahmeti ne yapacak yoktur? <gülüyor> Engelleyecek, tutacak yok. Allah sana bir rahmet yazmış, sana verecek onu. Onu dünya bir araya gelse <gülüyor> amcası oğlu İbn-i Abbas'a ne diyor? وَلَوْ <gülüyor> اِشْتَمَعُوا ala ayan faruka bir şeyin, la ayan bir şey illa kada كتبه الله لك Abbas ibni Abbas ve hiyar yüzündeki bütün insanlar sana bir şey fayda vermek için sana iyilik yapmak için bir şey sana ulaştırmak için bir araya bütün insanlar sana ancak Allah'ın senin için yazmış olduğu şeyden başkasını yapamazlar? ulaştıramazlar senin için diyor, senin aleyhine toplanıp sana zarar vermek için bütün yerini toplansa ancak diyor Allah'ın senin için yazmış olduğu şeyden başkasını sana ne ama zar dokunduramadım. Ma'afet Allahülümnasimün rahmetin falan münsekelah. Allah insanlara rahmet olarak gönderdiği rahmeti, merhameti, nimeti engelleyecek, tutacak var mı? Mümkün değil. Yok. Falā muslilahu min badhihi. Allah Teala ona engel olduktan sonra, göndermedikten sonra onu gönderecek olan da yok. ol aziz hakim allah Teala azizdir, güç sahibidir, bize sahibidir, hakimdir. <gülüyor> Hemen son hadisimize geçelim. Bu hadisi Ayşe <gülüyor> radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Nebi Aleyhisselam'ın vesselamın <gülüyor> tahir, temiz eşlerinden Ayşe <gülüyor> radıyallahu anh anamız Aişe radıyallahu anh Ebu Bekir Sıddik radıyallahu anh'ın an, Anhu'nun kızı Aişe radıyallahu anh'a ki biliyorsunuz Aişe radıyallahu anhaya kendini bu ümmete nispet eden Muhammed ümmetine nispet eden bazı topluluklar var ki bu pak ve tahir temiz olan kadına ne yapıyorlar? İftirada buluyorlar, kötü kadın diyorlar. Kim onlar? Şiiler, Rafıziler ee, diyorlar ki peygamber aleyhisselam hani günah işlemiştir, kötülük yapmıştır, yalan etmiştir. Bunu söylemek küfürdür. Bunu ona ispat etmek küfürdür, iftiradır. Allah Teala onların hesabını hem bu dünyada hem de ahirette aciliyle versin. Diyor ki Ayşe i kerimede Allah anha en resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal dedi ki aleyhisselam ben iltamas erdi Allah'ı bisakatin nas radıyallahu anhu ve arda anhu ennaz Kim? Allah'ın rızası pahasına bir şeyler yaparak insanların öfkelenmesini gözüne alırsa insanların öfkelenmesini göz önüne alarak Allah'ın rızası yaparsa Allah'ın rızasının peşinden koşarsa veren ki insanların kendisine kılacağını bilse Allahü Teala diyor ki hadiste Aleyhisselatüsselam Allahü Teala ondan razı olur ve insanları da ondan razı eder. Bak şimdi birçok alimler var hakkı açıklıyor hakkı beyan ediyor biliyor ki bu hak ve bu doğru söylediği bu söz Allah'ın sevdiği hoşuna gittiği razı olduğu söz ve karşılığında biliyor ki insanlar ona ne yapacak öfkelenecek kızacak karşı çıkacak bakıyorsun ki alim onu kınayacak olan, kınacının, kına, kınayacak olan, onu yerecek olan kişinin, bu yermesinden, kınamasından korkmadan hakkı açıklıyor. Bir de bakmışsın ki, hem Allah'ın rızasını kazanmış, hem de bakmışsın, insanlar onu almış Rızasını kazanmış. İnsanlar onu sevmiş. İnsanlar onu gönlüne basmış, bağrına basmış. Var, alimler var, soruluyor işte, ya diyorum işte, ee, Şeyh Abdülaziz bin Bazrahim Ahullah soruluyor, ben bir boyacıyım, işte burada Mekke'de, Medine'de, Taif'te falan yerde ne var? Bazı bankalar var, içinde bir bölümünde faizle ne yapılıyor? Bazı işlemler yapılıyor. Şeyh Abdülaziz bin Bazrahim Ahullah diyor ki, işte bu büyük günahtır, emeticilerimize nasihatimiz, Allah onlara her hayra muvaffak kılsın, onlar iman sahipleri insanlardır, mümin kimselerdir. Müslüman kimselerdir. Hakkı hayrı isteyen kimselerdir. Bu şerri ortadan kaldırmalarıdır. Ancak senin bir boyacı olarak kalkıp bu, bu bankanın duvarlarını boyaman caiz değildir, helal değildir diyerek hakkı beyan ediyor. Biliyor ki bu fetva yöneticinin hoşuna gitmeyecek belki de. Bunu duyan o sorumluların yetkililer hoşuna gidecek. Abi bir de bakıyorsunuz ki şey, Abdülaziz Bin Maz mesela bu fetva yayınlamış. İnsanlar onu öyle seviyor ki küçüğünden büyüğüne, yaşlısına kadar Abdülaziz Bin Maz dendiği zaman herkes duruyor. Söylediği fetvalara ne yapıyor? Araştırılıyor, dinleniliyor, kulak veriliyor. Aynı şekilde alimlerle birlikte ulema ve ulema ile birlikte umera yöneticiler dolusun. Ne Sen böyle fetvalar veriyorsun ama sen hangi neyin senin haddine mi? Dünyada değişen bir sistem var, nizam var. Sen ne diyorsun? Kimse dememiş. Saygı duymuşlar, evine gitmişler, ziyaret etmişler, cenarlısına gelmişler, kılmışlar, takdir etmişler. Bunun sebebi ne? Bu hadisatlar. Kim insanların öfkeleneceğini bilerek, kızacağını bilerek kızma pahasına, Allah'ın rızasını umarak bir hayırda bulunsa yani Allah'ın rızasını ararsa rızasını isterse öncelikle bu kişiden Allah razı olur ve Allah etrafındaki insanları ondan razı eder razı kılar tam tersi şimdi Allah'ın kızacağını bilerek kızma pahasına, insanların rızasını isterse, insanların rızasını arzularsa, yeter ki insanların gönlüne hoş olsun, bu seferde böyle yapalım derse, diyor ki, sakit Allah aleyh. Allah ona ne yapar? Öfkelenir. Allah ona razap eder. Ve askata aleyhinnâs. Ve insanları ona ne yapar? Öfkelendirir. Bakarsın ki, o kadar yaranmaya çalışmasına rağmen, o kadar Allah'ın diniyle, bugün görüyorsunuz değil mi? Televizyonlarda, şurada, burada. Allah'ın diniyle oynamasına rağmen, insanların hoşuna gidecek fetvaları vermesine rağmen, söylemesine rağmen ya diyorlar ki, ya bırak bu adam da hocam ya. Sen öyle mi evet, Kimse. Neden ki almıyor kimse? kimse, yani. kimse. Allah-u Teala'nın gazabını, Allah-u Teala'nın sevmediği şeyleri bilmesine rağmen insanları hoşnut etmek için, böyle yaptığı için ne ya Allah ondan razı oldu, Allah ona gazap etti, ben öyle etrafımdaki insanları hoşnut edebildim da havf, havf konusunu bitirmiş oluyoruz. Ve Elif dikkat edilen konuları zikrettiği bölümüze okuyalım. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet okuyalım. İmran suresinin 175. ayetinin konuya dair tefsiri. Evet. Tövbe suresinin 18. ayetinin konuya dair tefsiri. Neçitleri kimler iman eder? Kimler bina eder? Evet. Ankebut suresinin 10. ayetinin konuya dair tefsiri. Evet, i̇nsanlardan bazıları vardır ki Allah yolunda, Allah uğruna, azaba, fitneye uğradığında O'nun var? o fitneyi Allah'ın azabı gibiydi. Görür. İnsanlardan bazıları vardır ki kıyıdan ucundan ibadet eder. Ve minennâsi ya'budu ala harf. Evet. İmandaki yakin zayıflayabilir de, kuvvetlenir de. İman nasıl güçleniyor, kuvvetleniyor? Ona bağlı olarak yakinde güçlenir ve zayıf var. Evet. Zikredilen üç şey imandaki yakının zayıflamasının göstergesidir. Evet. Allah korkusuyla her şeyde onun rızasını aramak dinin farz olan emirlerindendir. Evet. Bu tevhidin temeli ne oluşturur diyeceğim mahabbet ve kafk korku. İbadetin aslını oluşturur. İbadetler buradan hareketlenir, buradan yola çıkar. Kol korkarak ve umarak. Evet. Allah korkusuyla her şeyde onun rızasını gözetenlerin elde edecekleri karşılık <gülüyor> Onun rızasını gözetmeyen kimselere verilen ceza. Evet. Subhanak <gülüyor> Allahumma